Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün haftalık sunumlarımızın devamını yapacağız inşallah. Üst başlığı Hazreti Resul'ün örnekliği. Medine'de 11 yıl. Alt başlığı sünnet kavramı veya sünnet konusu 2. bölüm. Sanıyorum gelecek hafta yarı biraz sarttı. Onun için bugün tamamlayamayacağız. Sünnet konusunu hafta 1. bölüm olarak bazı açılardan incelemiştik. Bugün Başka açılardan inceleyeceğiz inşallah. Hz. Muhammed'in sünnetini anlayabilmek için öncelikle aklınızı, mantığınızı, iradenizi, duygularınızı, bilgilerinizi öteden beri öğrendiğiniz tüm kutsal değerlerden arındırmanız gerekiyor. Yani peygamberi o günkü yaşantısını anlayabilmek için atalarımızdan gelen, tarihimizden gelen ne kadar kutsallaştırılmış, olağanüstü hale getirilmiş değerler varsa, bilgiler varsa önce onlardan kendimizi bir alındırmak gerekir. Eğer o tarihi verilerde gelen yüceltilmiş, kutsallaştırılmış değerlerle peygambere bakarsak, onun hayatına bakarsak, Hazreti Peygamber'in sünnetini anlayamayız. Müslümanların tarihinden gelen kutsallar, mucizevi olaylar varsa aklımızda, kalbimizde Düşüncelerimizde, duygularımızda o sünneti anlamamız mümkün değil. Bir an hayalinizde, düşüncelerinizde Rasulün yaşadığı döneme gidersiniz. Ama bir topik olarak değil, gerçekçi bugünkü yaşamın şartlarıyla gidersiniz. Bir an için kendinizi putperes Arap olarak düşününüz veya Medine'de yaşayan Yahudi kabillerden birinin üyesi olarak düşününüz. Çocukluğundan beri bildiğiniz bir adam çıkıp diyor ki, ben peygamberim. Allah beni Rasul seçti. Halbuki siz o çocuğu tanıyorsunuz, o delikanlıyı tanıyorsunuz, o genci tanıyorsunuz. O 40 yaşlarına gelmiş, artık olgunluğun ortasında neredeyse doğruya doğru gidecek olan o insanı tanıyorsunuz. Beraber yemişsiniz, içmişsiniz, beraber dolaşmışsınız, konuşmuşsunuz. Çok sıkı ilişkiler de kurmuş olabilirsiniz. Az ilişkiler de kurmuş olabilirsiniz. Uzaktan da tanıyor olabilirsiniz. Ebubekir Bekir gibi ta gençliğinden, çocukluğundan beri arkadaş da olmuş olabilirsiniz. Fark etmiyor. O çıkıp geliyor. Diyor ki Allah beni Resul seçti. Size Allah'ın ayetlerini getiriyorum. İnanmanız sizin için yararlıdır. Sizi zorla inandıramam. İnanmazsanız Rabbinizin huzuruna Suçlu gidersiniz, diyor. Bugün böyle birisi çıkıp gelse ve size böyle bir şey dese ne dersiniz? Tanıdığınız birisi çıkıp geliyor. Hiç herhangi bir şeyle haber yokken, herhangi bir şeyle ilgilenmezken çıkıp geliyor. Bir gün diyor ki, ben Allah peygamber seçti. Arapların o günkü konumu bu şekilde. Yahudilerin o günkü konumu bu şekilde. O günlerde Putteres Araplarla Yahudiler arasında ortak noktalar çok. Her ne kadar Putteres Araplar kendilerine bir kitap gönderildiğinden söz etmiyorsa da neredeyse Yahudilerle aynı dine sahipler. Aynı ifadeye sahipler. Bu sözüme şaşırabilirsiniz nasıl olur diye. Şaşırmayın. Sadece şu noktalara şunu konulara dikkat edin. 1. Yahudiler İbrahim'e inanıyor. Soylarının İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini iddia ediyorlar. Putpres Araplar İbrahim'e inanıyor. Soylarının İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğine inanıyorlar. Putpresken. Sadece Müslümanlıkta zaman değil. Putpresken de öyle inanıyorlar. Bu söylemler Arapların Müslümanlığından sonra da Yahudilerle aralarında bir birlik oluşturuyor. Aradaki fark İsmail ile İshak farkı. İki, Putpres Araplar Yahudiler de Allah'a inanıyorlar. Yani putperest Araplar deyince ateistler gibi tamamen Allah'a inkar etmişler değil. İki tarafta Allah'a inanıyor ve Allah'a inancının çerçevesinde dini ibadetlerini yapıyorlar. 3. Yahudiler kendilerini Allah'ın peygamberlerine dayandırıyor. Kendilerine son olarak Musa'nın geldiğini söylüyorlar. Putperest Araplar da kendilerini peygambere dayandırıyor, İbrahim'e. Ancak kendilerine son bir peygamber geldiğini iddia etmiyorlar ve diyorlar ki, bize de bir peygamber gelse ve bir kitap gelse, o Yahudi ve Hristiyanlardan daha çok sadık kalırız diyorlardı. İddiada bulunuyorlardı. Bu konuda biliyorsunuz ayet var. 4. Yahudilerin elinde bir kitap vardı, ancak putperest Arapların elinde bir kitap yoktu. 5. Putperest Araplar geçmişlerinde yaşayan birçok kişiyi tarihlerindeki önemlerinden dolayı Allah'a yaklaştıran, Allah ile aralarındaki ilişkiyi kuran rabler olarak ilan etmişlerdi. İlah ilan etmişlerdi. Peki aynı şekilde Yahudilerde hahamlarını, alimlerini ilah edinmemişler miydi? Nitekim Allah tövbe suresinin 30. 31. ayetinde Yahudiler, Uzeyvi Allah'ın oldu dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oldu dedi. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Daha önce kafir olmuş cinselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emir olundu. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Demekte ve bize bir bilgiyi vermektedir. Bu bilgi nedir? Bu bilgi, Allah'ın yarattığı insanlardan bazılarını hem Yahudiler, hem de putperest Araplar, Allah'a yaklaştırıcı olarak Rab itaz etmiş, onları ilah yerine koymuşlardı ve bazılarında da direk Allah'ın oğlu demişler, ilahilik vasfı vermişlerdi. Beş maddeyle sıraladığımız konulara baktığımızda putperest Araplarla Yahudiler arasında temelde bir fark var. Yani temelde bir fark var. Kitap ve Resul. Putperestlerin elinde kitap yok ve Resulleri yok. Yahudilerin elinde bir kitap ve bir Resulleri var. Hz. Muhammed Resul olarak göreve başladığında Araplar Allah'ın seçtiği bir Resule inanmıyordu. Allah'tan geldiği söylenen bir kitaba bağlı değiller. Yahudiler, Hz. Musa'ya Rasul olarak inanıyorlar, Allah'tan geldiğini belirttikleri Tevrat isimli bir kitaba göre amel ediyorlardı. Bunların dışında aralarda hiçbir fark yoktu. Hz. Muhammed'i her iki toplumda çok iyi tanıyordu. Her iki toplumun içinde büyümüştü. Hz. Muhammed tüccar olarak kervanlara katıldığında Medine'li Yahudilerle de diyaloglar kurmuştu. Mekke ve Medine'de geçen Hz. Muhammed'in hayatının ilk bölümü olan Mekke devri nedense sünnet kavramlarında pek ele alınmaz. Yani bugün sünnet denince genelde hadis kaynakları dikkate alınarak sünnet kavramları oluşturulmaya veya sünnet üzerine durulmaya çalışılır. Ve bu çalışmaya baktığımız zaman Resul'ün Mekke dönemi genelde hiç dikkate alınmaz. Hep Medine dönemi vardır. Sünnet denince daha çok Resul'ün Medine devrinden gelen külliyat, tarihi bilgiler, sünnet, hadis, değerleri ön plana çıkmış. Buradan da bir şeriat, yani İslam'la ilgili, İslam diniyle ilgili bir hukuk üretilmeye çalışılmıştır. Medine'de Resul'ün toplumsal yaşamdaki uygulamaları sünnet konusunun ana dinamikleri olmuştur. Kur'an'daki birçok toplumsal yasanın Medine'de geldiği söylenir, genel klasik hukukçulara göre. Aslında Mekke döneminde de Müslümanları ve toplumu ilgilendiren birçok yasa gelmiştir. Ancak Müslüman bilim adamlarına göre ahkam, yani toplumsal yasa denilince Mekke değil Medine akla gelir. Zira Medine'de devlet vardır. Devletin uygulandığı yasa vardır. Halbuki toplumun yasasının temelleri Mekke'de atılmıştır. Bu durumu Mekke'de 12 yıl çalışmalarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Konunun başında dedik ki, Resulün sünnetini anlamak için yaşamı basit, yalın, her türlü kutsal değerlerden, mucizevi olaylardan arınarak düşünmeniz gerekir. Mesela, bugün içinde bulunduğumuz toplumda, yaşadığımız çağda bir arkadaşımız çıkıyor. Diyor ki, ben peygamberim. Allah beni Resul seçti. Benimle size ayetlerini gönderiyor. Bizler onda bizlerden farklı hiçbir şey görmüyoruz. İyi biri, biri, güvenilir, doğru sözlü, şimdiye kadar insanların aleyhine hiçbir şey yapmamış, üstelik adaletiyle, aklı silimle öne çıkmış ama diyor ki, ben peygamberim. Bunun gibi, Hz. Muhammed peygamberliğinden söz ettiğinde Mekke'de ve Medine'deki insanların hali bu. Hiç kimse, rasılda farklı bir özellik görmüyordu. İnkar edenler, ondan önemli mucizeler bekliyorlardı ama bir türlü bekledikleri mucize gelmiyordu. Müslümanların tarihini süsleyen mucizevi olayların hiçbiri gerçekleşmemişti esasla. Onlar sonradan uydurulan şeylerdi tarihte. İnananlar Rasul'e inanmış, Rasul inananlara Allah'tan gelen ayetler bunlar dediğinde başlarının tacı yapmış, hayatlarında uygulamaya çalışmışlardı. Dolayısıyla Rasul'ü dinleyen insanların gözünde, Rasul'ün ağzından çıkan kelimelerin hangisinin ayet, hangisinin ayet olmadığı Resul'ün ifadesine bağlıydı. Hz. Muhammed dese ki, bu ayettir. bunlar ayet olarak inanıyorlardı. Hz. Muhammed dese ki, bu ayet değildir, bu benim sözümdür. O zaman ona ayet olarak inanmıyorlardı. Onu Resul'ün kendi sözü olarak inanıyorlardı. Kriterler buydu, kriter vardı. Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan söz ve o sözün ne olduğuna ilişkin Resul'ün açıklaması. Ayettir değildir. İster Mekke ister Medine olsun, Resul, inananların lideri olarak kendi yaşamına aile yaşamına toplumla ilişkilerine inanmış bir mümin olarak örnek oluyor sorulara cevap veriyor gerektiğinde olaylarla ilgili kararlarını belirtiyordu. Ancak Resul'ün Medine devri dediğimizde olay değişmişti. Resul Medine'de sadece örnek, inanmış bir mümin değil. Aynı zamanda Medine'yi yöneten bir liderdi. Liderliği sadece Müslümanlara değil aynı zamanda putperest Araplara, Yahudi kabilelerindeydi. Medine'deki yaşamına ne Müslümanlar ne Yahudiler ne putperest Araplar Resul'ün yaşamında Olan Türkler görmüyordu. Yani o gün Medine'de yaşayan insanlar, putperestler, Müslümanlar ve Yahudiler Resul'ün yaşamında çok büyük olağanüstü haliseler görmediler. Rasul'den bekledikleri şey barış, esenlik, adalet içinde yaşamlarını sürdürmekti. Medine'deki putperestlerde, putperest da, Medine'deki Yahudilerde ve Medine'deki Müslümanlarda. Medine toplumunun barış içinde, esenlik içinde, adalet içinde yaşamını sürdürmesini Hazreti Muhammedten talep ettiler, başlarına geçirdiler ve bunu sağladılar. Sana güveniyoruz dediler. Viyat ettiler ve Medine resmiyasının altını imzaladılar. Zira onların bilgisinde Hazreti Muhammed kendini Resul ilan etmeden önce de esenliği, adaleti öne çıkaran bu konuda fölfül fıdulda çalışmalar yapan güçlü, karakterli bir insandı. Üstelik bir zamanlar Mekke'yi yöneten, bütün Araplarca sevilen Mekke'nin kralı, Abdülmuttalib'in torunuydu. İşte kendinizi bir an Medine'de yaşadığınızı farz edin. O günkü olayları, o günkü hadiseleri gözünüzü önünde canlandırın, içine girin ve yaşamaya başlayın. Düşünün, bir Yahudisiniz, Lideriniz Muhammed'den beklentiniz ne? Bir putperest Arap'sınız, lideriniz Muhammed'den beklentiniz ne? Bir Müslümansınız, lideriniz olan Muhammed'den beklentiniz ne? Aranızda yaşayan, sizi yöneten Hz. Muhammed'i, barışçı, adaleti sağlayan, doğru sözlü, riyakarsız bir insan olarak görüyorsunuz. Günümüzün demokratik, layık, çağdaş siyasetçileri gibi yalan dolan içinde değil, soygun falan içinde değil. Gözümüzün önünde, fakirlik içinde yaşıyor. Zaman oluyor, çaresizlik içinde, senin benim gibi Allah'a yalvarıyor. Zaman oluyor, hasta oluyor. Zaman oluyor, hep birlikte açlık, susuzluk yaşıyoruz. Zaman oluyor, elimize geçen bol yiyecekleri paylaşıyoruz. Paylaşıyorken gülüyor, eğleniyoruz. Zaman oluyor, ağlıyor. Bizden bir farkı yok. Biz nasıl insansak, Resul'da aynı insan. Allah onu aramızdan Resul seçmekle, bizden farklı hiçbir üstünlükle donatmamış. Tam tersine, ona daha çok görev yükleyerek, ona daha çok sorumluluklar yükleyerek, bizden farklı kılarken, bizler insanlar olarak daha az görevlere, daha az sorumluluklara sahibiz. Düşünün, Medine'de yaşıyorsunuz. O tarihe gittiniz ve gördüğünüz gerçek bu. İçinizde bir lider var, Kendisi Resul, Yahudi olabilirsiniz, Putperest, Arap olabilirsiniz, Müslüman olabilirsiniz. Farkınız ne? Farkınız insan olarak hiçbir şey değil. Aynı şartlardasınız ama onun sorumluluğu daha çok fazla, sizin sorumluluğunuz daha çok az. Sanki Resul devrinde Resulü görüp de Resulü anlamak demek iyi ki ben Resul seçilmedim demektir. Çünkü görüyorsunuz önünüzde daha çok sorumlulukları var. Allah'ın gönderdiği ayetleri açıklamak, yaşamak ve insanlara örnek olmak için daha çok sorumluluğu var. Zira Rasul olmanın sorumluluğunu hissedenler o gün insana nasıl bir yük yüklendiğini fark ediyorlar. Rasul deyince akıllarına şu gelmiyor. Elinde büyük güçler var, elinde üstün meziyetler var. Allah onu her yönden desteklemiş, başına bir bela gelse anında def ediyor karşısına bir düşman gelse anında yok ediyor. Bir yokluk, bir fakirlik olsa anında çözüyor. Açlık, sefaret olursa anında bitiriyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tam tersine hepsi beraber kıtlıksa kıtlığı, açlıksa açlığı, zorluksa zorluğu yaşıyorlar. Savaşta yaralanıyorsa Müslümanlar, Rasul de yaralanıyor. Güneş altında terliyorsa Müslümanlar, Rasul de terliyor. Bir evladı ölünce Ağlıyorsa Yahudiler, Putteres Araplar ve Müslümanlar, Rasul de ağlıyor. Hasta olursa Putteres Araplar ve Yahudiler ve Müslümanlar, Rasul de hasta oluyor. O bir ilaca ihtiyaç duyuyorsa, aynı şekilde diğerleri ilaca ihtiyaç duyuyor. Farkı yok. Bütün bunlar gözlerinin önünde yaşanıyor o topluma. Hz. Muhammed'in toplumun lideri olarak önüne çıkan olayları şöyle, o şartlarda nasıl çözümlediğine bakalım. Şöyle kendinizi indirin. bin nüfuslu bir şehirde 4.500 Putperes Arap yaşıyor, 4.000 Yahudi yaşıyor ve 1.500 Müslüman yaşıyor ve liderleri Hazreti Muhammed. Önüne bir sürü olay çıkıyor ve bunları çözüyor. Onun olayları çözmesi bizim için bir sünnet, takip edilmesi gereken bir yol. O zaman onu o olayları çözerken nasıl çözdüğünü anlamak gerekiyor. Resul'ün önüne çıkan olaylar nedir mesela? Bir, Müslümanlardan veya Müslüman olmayanlardan gelen sorular. Hem Yahudilerden, hem Putre Sıraplardan, hem Müslümanlardan sorular geliyor. Bunlara cevaplar veriyor. Sorular her konuda olabilir. Allah'la ilgili, Allah'ın ayetleriyle ilgili olabilir, İslam diniyle ilgili olabilir, İslam dininin dışında olabilir. Yani dinle alakası olmayan, ayetlerle alakası olmayan normal diğer konularda olabilir. Ve toplumdaki karışıklıklar ikincisi. Bazı an Olaylar bir karışıyor, toplumda o karışıklığı çözmesi gerekiyor. Lider çünkü. Üçüncüsü, Medine'de yaşayan Yahudiler arasındaki karışıklıklar, anlaşmazlıklar, çatışmazlıklar onları çözüyor. Yahudiler arasında toplumu yönetiyor. Yönettiği bir kabile var. Yahudi kabilesi aralarında kavga etmişler. Çözüyor. Aralarındaki meseleleri kendi hahamlarına götürmüşler. hamamları bir karar vermiş, birbirine düşmüşler. Bir taraf diyor, ben mağdurum diyor, geliyor Resulullah bize adaletli davranacağını adaleti bize sağlayacağını sen söz verdin, anlaşmayı imzaladık, ver adaleti bize diyor. Geliyor, Resulullah çözüyor, Yahudiler arasındaki bu karışıklıkları, bu anlaşmazlıkları çözüyor. Medine'de yaşayan putperest Araplar arasındaki karışıklıklar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar olduğu zaman aynı şekilde gelip çözüyor. Onlar da getirdikleri zaman problemi Medine'nin kralı reis olarak, başkan olarak çözüyor. Medine dışından gelen saldırılar, anlaşmazlıklar, karışıklıklar, çatışmalar olunca onları da çözüyor. Çünkü Zider o toplumdan sorumlu, Medine'den sorumlu ve Müslümanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, karışıklıklar, çatışmalar olursa onları da çözüyor. Bu altı madde çerçevesinde Resulullah toplumu yöneten, toplumdaki karışıklıkları düzelten, çatışmaları bitiren, anlaşmazlıkları gideren, mağduriyetleri önleyen, Adaleti sağlayan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü görevi bu. Temel görevi bu. Barışı, esenliği sağlamak. Altı maddede topladığımız olaylar hukuki, siyasi, toplumsal, sosyal, psikolojik, kültürel olabilir. Hangi baremden geleceği belli olmaz. Her ne olursa olsun, ortaya çıkan olaylarla ilgili çözümler ararken Rasul'ün ortaya koyduğu metotlar var. Kendine göre. Metotlarda bazen sapmalar olsa da Rasul genellikle Aynı yolu izliyor. Medine'de devlet yönetiminde Resul neredeyse istişaresiz hiçbir iş yapmıyor. Al-İmran Suresinin 179. ayetinde O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onlara affet, bağışlanmalar için dua et, iş hakkında onlara danış, Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven, çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever diyerek ona takip edeceği yolu gösterdi. Ayrıca Müslümanları Şura 38. ayette, onların işleri aralarında danışma iledir diye tarif etti. Ayetleri uygulamakla görevli olan Resul, Medine'de hemen her konuda istişareyi yani arkadaşlarına danışmayı öne çıkardı. Peki bu istişare dediğimiz zaman sadece Resul Müslüman arkadaşlarıyla mı oldu? Bu istişareleri yapıyordu. Hayır. Konularına göre Yahudilerin liderleriyle, putperest Arapların liderleriyle de yapıyordu. Kabilelerin liderleriyle de yapıyordu. Çünkü o toplumda yöneticiydi ve o toplumu yönetirken tepeden inme yapmıyordu. Resul çözülmesi gereken bir olay varsa yaptığı ilk iş olayla ilgili ayeti okumak. Ancak olayla ilgili herhangi bir ayet yoksa, ayetin gelmesini bekler, bazen ayetin gelmesini beklemezdi. Ama genelde beklerdi. Bazen de olayın sıcaklığına veya acilliğine veya o anki halatı i ile anında olayı çözmeye giderdi. Ayeti beklemezdi. Ayetler bazen olaylardan önce gelirdi. Yani herhangi bir olay olmadan, olaylardan önce gelir. Olayları ayetler doğurur. Bazen de olaylardan sonra ayetler gelirdi. Olaylar ayetle çözülüyorsa, Rasul'ün olayı ayetle çözme biçimi, çözerken yaptığı açıklamalar, uygulamalar, ayetin sünneti olarak ortaya çıkıyor. Rasul ayeti hayata geçirmiş oluyor o sünnetiyle. Böyle durumlarda Rasul'ün kendi aklından, mantığından, duygularından, iradesinden koyduğu hiçbir şey yok. Eğer bir olayı çözerken o konuda ayet varsa veya ayet gelmiş olaylara doğmuşsa, Resul kendi aklından, kendi kafasından herhangi bir şey yapmıyordu. Ayeti uyguluyordu. O kendisine ayet neyi, nasıl buyurduysa uyguluyordu. Başka bir şey yaptı yoktu. Ayet içinde geçen Arapça kelimelerin, Arap dilindeki sözlük anlamları birden farklı anlamlıysa, Resul topluma hangi anlamda indiğini belirterek karışıklığı önlüyordu. Mesela, silahat kelimesi Arap dilinde farklı anlamlarda kullanılırken, Resul salat ayetleri geldikçe hangilerinin dua, hangilerinin dayanışma, hangilerinin namazı ikame etmek olduğunu topluma söylüyor. Böylece ayetlerin sünneti teşekkül ediyordu. Mesela küplenin tayininde küple anlamının ne olduğu konusunda sözüyle, tavrıyla hareketiyle belirtiyordu. Gününü Mekke'ye çevirirken duasında salatın ikamesinde düşüncelinin, hayallerinin ikamesinde küplesini gerçekleştiriyor. Mesela Bakara Suresinin 187. ayetinde tam yerinde beyaz iplik siyah iplikten sizden ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra orucu geceye kadar tamamlayın ifadesindeki beyaz siyah ipliğin ne olduğunu bize Resul açıklıyor. Açıklaması vahyin sünneti oluyordu. Resulün açıklamasından giderek siyah ipliğin gecenin karanlığı beyaz ipliğin sabahın beyazlığı olarak ufukta arıyoruz. Halbuki Resulün açıklamasını bilmeyen sahabe, yastığının üzerine beyaz ve siyah iplik koyarak ikisi net ayrılıncaya kadar yiyip içmişti. Sonra gelip sordu. Ya Resulullah ben böyle yaptım doğru mu dedi. Bazen olayların çıkması neden olan ayetlerin gelmesiydi. Herhangi bir şey yokken Allah bir ayet gönderiyor, toplum gelen ayetle değişime uğruyordu. Toplumdaki değişimi olay olarak aldığımızda olayın kaynağının vahiy olduğunu görüyoruz. Gelen ayetle toplumdaki değişimleri sağlamak için Resul'ün yaptığı açıklamalar, uygulamalar vahyin sünnetiydi. Ayetler her zaman bizim bugünkü anladığımız anlamda gelmiyordu. Mesela bugün zekat diye bildiğimiz, verilmesi zorunlu olarak bilinen, zekatın kaynağı olarak bilinen Tevbe suresinin 60. ayeti. Bugün biz bunu zekat diyebiliriz. 1500 yıllık fıkıh tarihinde, Müslümanların kültüründe bu ayet zekatın kaynağı, hükmünün kaynağı, zekat hükmünün kaynağı olarak algılandı. Ayetin uygulaması da o şekilde oldu. Ki ayetin içeriğinde de zaten ne var? Bu uygulamanın temel dayanağı var. Nedir o? Amillerle toplanılması veya amillere dağıtılması. Amil ne? Zekat toplayıcıları. Zekat toplayıcıları kim atıyor? Peygamber. Yani devletin başı. Ayet ne diyor? Sadakalar. Allah'tan bir farz olarak ancak, Fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla, köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ayet böyle derken, ayetteki sadakaların uygulanmasında devlet olarak Rasul irade olmuş, toplatmış ve dağıtmış. Halbuki sadaka denilince verilmesi zorunlu olmayan yardım akla gelir. Ama biz bu sadakanın farz olan bir toplama işi olduğunu görüyoruz ve bu toplama işinde havaici asliye denilen ve misap denilen bir kavram ortaya çıktığını görüyoruz. Yani belli kişilerden alınıyor, belli kişilere dağıtılıyor. Kimlerden alınacak, kimlere dağıtılacak? Hangi oranda alınacak, nasıl dağıtılacak konusunda Rasulullah'ın ortaya koyduğu bir metot var. Belli kavramlar gelişiyor bu ayet ışığında. Hangi kavramlar geliş gelişiyor? Bu sadakalar kimlerden alınacak? Bunun bir ölçüsü geliyor. Kimlere verilecek? Verilmesi gerekenlerin limiti nedir? Sınırları nedir? Hangi kapsamdakilerdir? Bununla ilgili açıklamalar Resul'ün uygulamasından gelir. Hangi oranda alınacak? Yine Resul'ün uygulamasından geliyor. Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. Ayetler ister sonradan gelerek olaylara hükmetsin veya olayları yorumlasın. İster önceden gelerek yeni olaylar doğursun fark etmiyor. Olayları açıklayan, hükmeden ayetler varsa, ayetlerin olayları açıklamasıyla, hükmetmesiyle ilgili Resul'ün ortaya koyduğu tüm açıklamalar, uygulamalar vahyin sünnetinden ibarettir. Ayetlerle ilgili Resul tarafından yapılan açıklamaların, uygulamaların bize intikali tarih sürecinde farklı boyutlar kazanabilir. Önemli olan öncelikle konuyu hangi boyutta değerlendireceğimizdir. Yani bizler bugün ayetleri Arapçasından okuyup, Arap dilinde kelimelere verilen sözlük, ıslah anlamlarından giderek seçim yapıp ayetleri anlamaya mı çalışacağız? Yoksa aynı çalışma içerisinde Resul'dan geldiği rivayet edilen ayetlerin uygulamasına yönelik bilgileri de analiz ederek ayetlerin Resul'ün anlattığı gibi anlamaya uyguladığı gibi uygulamaya mı çalışacağız? Eğer Resul'dan gelen bilgileri bir kenara itersek ve Kelimenin sözlük manasına bakarsak sadakayı bir yardımlaşma aracı olarak görebiliriz yani. Onu bir farz amali olarak görmeyebiliriz örnekleri. Eğer birinci konumu seçersek, yani ayetleri anlamada, uygulamada Resul'den gelenlere dikkat etmezsek kendimizi Resul yerine koymuş oluruz. Çünkü Rasullerin görevi ayetleri açıklamak, uygulamaktır ve bunu da göstermektir. Kendimizi Resul yerine koyma hakkımız var mıdır, yok mudur? sorgusunda ciddi sorumluluklar yüklenmemiz gerekir. Ve dikkatli olmak gerekir. Zira Allah'ın Rasul seçmediği kişilerin kendilerini Rasul yerine koymaları yeni bir din üretmektir. Yani birisi çıkıp da bugün ben de kelimenin manasıyla Rasul elçiyim, Rasulüm, Allah'ın ayetlerini kendime göre açıklarım, yeni uygulamalar ortaya koyarım derse bu yeni bir din üretmektir. Temelde. Bunun farkında varıp varmadığı önemli değildir. Allah katına vardığı zaman, orada yeni bir din üretmeyle karşı karşıya gelir. Tıpkı geçmişteki hahamlar, rahipler ve bilginlerin yaptığı gibi, kendilerini Resul yerine koyanlar, aynı zamanda kendilerini Rab yerine koymuş olacaklardır. Çünkü Resul'ün, ayetlerin hayata geçirilmesine yönelik sözlü açıklamaları, şiili uygulamaları kendisine ait değildir. Allah'ın gönderdiği ayetlerin, Resullük sıfatıyla kendisine ilka ettiğidir. Allah bir ayetini Resul'e gönderirken o ayetinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nasıl uygulanması gerektiğini içinde göndermiştir zaten. Onun için Allah ayetlerinde diyor zaten. Bundan önce hafta söyledik, ayetten örnek verdik. Sen ayet okunurken dinle. Onu hafızana yazacak biziz ve onu sana açıklayacak da biziz diyor Allah. Dolayısıyla Resulullah açıklamayı alıyor, hafızasına yazılıyor ve topluma bu hafızasına yazılan ayeti okuduğu zaman ve onu da açıkladığı zaman Allah'ın kendisine açıklamasını insanlara açıklıyor. Kendi kafasından değil. Yani Resulün ayetleri açıklaması, uygulamasının örnekleştirilmesi insani değil, ilahidir. Halbuki biz insanlar ne yapıyoruz? İnsani olarak anlamaya ve anladıklarımızı açıklamaya çalışıyoruz. Bu durumu daha önce detaylı açıkladık geçen hafta. Hiçbir zaman ayette geçen Arapça kelimenin birden fazla farklı anlamları varsa Resul'ün anlamlardan birini seçmesi değil, yani insani değildir. Vahiydir. İştahadi olduğu zaman o insani olur. Resul ayeti o anlamda alır, o anlamda okur. O anlamda açıklar. Yani Allah'ın istediği anlamda alır, Allah'ın istediği anlamda okur, Allah'ın istediği anlamda açıklamasını yapar ve uygular. Olaylar Müslümanları, putperest Arapları, Yahudileri ilgilendirebilir, fark etmez. Burada önemli olan olayların açıklanmasına, hükmedilmesine yönelik bilgi kaynağıdır. Ayet, Allah'tan gelen bilgiler olarak Medine'de yaşayan Yahudiler, Putperest Araplar ve Müslümanlar için gönderilmiş olabilir. Nitekim Bakara, Alimran, Nisa, Maide surelerinde Yahudiler için ayetler gönderilmiştir. Hristiyanlar için de vardır içinde ayetler. Müslümanlar ayetler hangi toplum için gönderilirse gönderilsin, ayetlerden kendilerine yönelik dersleri almak zorundadırlar. Yani bizim şöyle bir şey demeye hakkımız yok. Yani bu ayet Yahudiler için gönderildi, bizi ilgilendirmiyor. Veya bu ayet Hristiyanlar için gönderildi, bizi ilgilendirmiyor deme hakkımız yok. O ayetlerden alınması gereken dersleri almamız gerekiyor. Almazsak ne olur? Almazsak haham gibi kendimizi Rab iddia etmiş oluruz. Almazsak ne olur? Peygamberi, Hristiyanların Mesih'i Allah'ın oğlu ilan ettikleri gibi, Müslümanlar da Peygamberi ilah ilan etmiş olabilirler. Yahudilerin üzeri ilah il iddia ettikleri gibi. Bu ayetler Yahudileri, bu ayetler putrasları ilgilendiriyor deyip işin içinden sıyrılamayız. Böyle bir şey yok. Bütün ayetler bizi ilgilendiriyor ve o ayetlerden biz gerekeni almak zorundayız. Müslümanlar her ayetten sorumlu. Zira her ayetle inançlarını, Allah'ın emirlerine göre yaşamlarını test etmekle mütelleftir. Hristiyanlar gibi yoldan çıkmamak için, Yahudiler gibi yoldan çıkmamak için, putperest Araplar gibi yoldan çıkmamak için, her zaman mümin tevhid üzerinde durabilmek için her ayette kendisini bulması gerekiyor Müslümanım diye. Peki olaylarla ilgili ayet yoksa örnekleyelim. Resul ne yapıyor? Dedik ya olaylar çıkıyor. Bazen Allah Resulü bekliyor, ayet gelsin ona göre çözecek. Veya bir ayet geliyor, olaylar doğuyor. Gelen ayet olay doğuruyor. Diyelim ki olay oldu ve hakkında ayet yok. Biraz önce ne dedik? Böyle bir durumda Allah Resulü ayetin gelmesini bekliyor. Dedik. Peki gelmedi, bekledi, bekledi, bekledi, gelmedi. Ayet gelmediği zaman ne olacak? Allah Resulü ayet gelmediği zaman sorunu ortada bırakıyor muydu? O olayı çözmüyor muydu? Elbette çözüyordu. Sorunu ortaya da bırakmıyordu. Çünkü o devletin reisiydi. Medine'de yaşayan halk ondan olayları çözmesini bekliyordu. Bu konuda hakkında ayet gelmeyen olaylar üç türlüdür. Benim tespitime göre. Bir başkası farklı görebilir. Yani onun sayısını çoğaltabilir azaltabilir. Birincisi, Müslümanlar arasında gerçekleşen sadece Müslümanları ilgilendiren olaylar. İkincisi, Medine vesikasındaki kurallara göre Müslüman olmayanlar arasında gerçekleşen Yahudileri, Puttres, Arapları ilgilendiren olaylar. Üçüncüsü, Medine'de yaşayan bütün insanları ilgilendiren olaylar. Yani öyle bir olay var ki hem Müslümanları hem Yahudileri hem Puttres Arapları ilgilendirir. Hepsini birden ilgileniyor, birbirini etkiliyor. Resul herhangi bir ayetle olayı çözemiyorsa, öncelikle Medine vesikasına müracaat ediyor. Kolay çıktığı zaman. Hakkında ayet yoksa ne yapıyor? Medine vesikasına geçiyor. Neden? Çünkü Medine'nin yönetimi için aralarında yaptıkları bir anlaşma var. Medine vesikası. Önce ona bakıyor. Ayet yok, gidiyor Medine vesikasına. Çünkü toplum barış ve esenliğe Medine vesikası hükümleri doğrultusunda uyacağına biat etmiştir. Medine vesikası ayetlerden sonra gelen bir toplumsal sözleşmedir. Resul Medine'nin lideri olarak toplumsal sözleşmeye uymak zorundadır. O toplumsal sözleşmeyi uygulamak zorundadır. Sözleşmeyi uygularken danışma meclisine Müslümanlardan, Yahudilerden, puttaya sarıplardan insanlar alır. Danışma meclisinde Müslüman olmayanları daha çok kabile reisleri temsil ediyor her birisi değil zaten müslümanların da her birisi temsil etmiyor aklı edenler aklı selim olanlar oraya getiriliyor çağırmıyor rasulün olayla ilgili danışarak verdiği hüküm onun devlet başkanı olarak iştahadıdır Dikkatimi çekiyorum rasul olayla ilgili olarak dedik ki ayetlerde bir şey bulamadı medine vesikasında da yok Böyle bir olay çıktı bekledi ayet yok gelmedi da ayet yok Bekledi, ayet de gelmedi. Sonra Medine vesikasına baktı. Medine vesikasında da o olayla ilgili herhangi bir hüküm yok. O zaman lider olarak olayı çözecek. Olayla ilgili hüküm verecek, uygulamaya koyacak. Olayın ilgililerine göre, yani Müslümanlar veya Müslüman olmayanlara göre veya bütün toplumu ilgilendiriyorsa hepsine göre danışma meclisi oluşturarak olaya hükmünü verir. Resul devleti yönetirken toplum liderlerini, toplumun önde gelenlerini sıfırlamaz. Resulün yönetiminde tepeden inme yönetim tarzı yok. Böyle bir şey yok. Yani ben Medine'nin kralıyım, ben Medine'nin devlet başkanıyım, ben ne dersem o olur. Böyle bir şey yok. Konuya göre Müslümanlar sadece Müslümanları ilgilendiriyorsa ve çıkan olaylarla ilgili, çıkan sorunla ilgili eğer ayet yoksa ve Medine vesikasına da bir hüküm yoksa o zaman ne yapıyor? Müslümanların önderlerini topluyor, önde gelenlerini onlarla istişare ediyor. Eğer Yahudileri ilgilendiriyorsa Yahudi kabile reislerini çağırıyor. Eğer Putperest Arapları ilgilendiriyorsa Putperest Arapların liderlerini çağırıyor. Eğer hepsini ilgilendiriyorsa hem Müslümanlara hem Yahudilere hem Putperest Araplara bu sefer hepsinin de liderlerini çağırıyor, önde gelenlerini çağırıyor, onlarla istişare ediyor. Bu istişare içerisine bir karara varıyorlar. Resul'ün olaylarla ilgili Danışarak verdiği hüküm onun devlet başkanı olarak iştahatıdır. Çünkü Resul ayet olmayan, Müslümanların bireysel hayatlarını ilgilendiren konularda da sorular sorulunda ayet yoksa iştahat ediyor. Kendisiyle ilgili konularda da iştahat ediyor. Resulün iştahatları her konuda var, toplumsal konularda. Kendisiyle ilgili konularda mesela evlatlığı Zeyd'in evlenmesine önayak olmuş. Halbuki Zeyd'in evlendiği kadın Zeynep Binti Caş, Resul'e aşık, Resul'le evlenmek isteyen birisi tarihçi vahitlere göre. Kadının bu yöndeki durumunu Resul bildiği ifade ediliyor tarihte. Resul Zet ile Zeynep'i evlendirilmiş. Evlatlığı Zeyd ile Zeynep'i evlendirmiş, Evlilik yürümemiş. Daha sonra Resul Zeynep ile evlenmiştir. Halbuki Resul Zet ile Zeynep'in boşanmasını istememiş. Engellemeye çalışmıştır. Evli ise kendisine yedirememiştir. Bu nedenle sürekli önüne taş koymuştur. Lafın gelişiyle. Ancak Allah'ın ahzap 37. ayeti, Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini bırakma, Allah'tan sakın diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun, insanlardan çekiniyordun. Oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd, eşiyle ilgisini kestiğinde, onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları, eşleriyle ilgilerini kestiklerinde, onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir diyerek Allah konuyu noktalamıştır. Resulün ortaya çıkan olaylarla ilgili verdiği iştahat hükümler gelirken edilirken iştahatlarla ilgili ayetler gelir. Yani olay çıkmıştır, sorunlar ortaya çıkmıştır, Allah Resulü bakmıştır, ayet yok hakkında, sonra Medine vesikasına bakmıştı, orada da bir hüküm yoktur örnekleyelim ve istişare ederek Arkadaşlarıyla, toplumun önüne gelenleriyle, ileri gelenleriyle istişare ederek istihadi hüküm vermişlerdir ve uygulamaya başlamışlardır. Uygulamalardan sonra Rasul'ün uygulamasına yönelik, onun istihadına yönelik Allah'tan ayetler gelir. Gelen ayetler iki yönlüdür. Birincisi, gelen ayet Rasul'ün istihadını red eder. Yani Rasul'ün arkadaşlarıyla beraber karar verdiği ve uygulamaya geçirdiği bir hükmü ortadan kaldırır. Yani çıkan olayla ilgili ayet olmadığı için Resul iştahat etmiş. Ancak Allah Resul'ün ictihadını red etmiştir. Mesela örnek verirsek Bedir Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen ganimet paylaşımı, esirlerin okumayı öğretme karşılığı affedilmesi veya fidye salınması hükmüne karşılık Allah Enfal Suresi'nin 67, 68, 69. ayetlerinde yer yüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir peygambere esirleri bulundurması yaraşmaz siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fityeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir diyerek karşı çıkmıştır. Ama ne yapmıştır? Fitye aldıkları için Allah ayetiyle bu fikri almayı kınamıştır. Esir almayı kınamıştır. Ama olan olmuştur. Bir defaya mahsus olarak denmiştir ki ayette artık helal ve temiz olarak yiyin, Ama bir daha böyle yapmayın. Yine biraz önce verdiğimiz Zeynep ile evliği konusunda gelen ayet, Resul'ün kendisine yönelik iştahadını denmiştir. Resul, Zeynep'le Zeynep'i boşamak istememiştir. Karar vermiştir. Zeynep'le evlenmek istememiştir. Karar vermiştir. Şahsidir. İç dünyasında bu kararlıdır. onun için bu evliliği yürütmeye çalışmıştır ve Zeynep'le evliliği nefsine yedirememiştir, toplumdaki yapısına, konumuna yedirememiştir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Konumuz sünneti anlamak olduğu için örnekleri yeterli görüyorum. Rasulün iştahatları vahyin sünneti değildir. Dikkatinizi çekiyorum. Çünkü vahiy yoktur. Resul bir konuda iştahat etmişse zaten vahiy olmadığı için iştahat etmiştir. Dolayısıyla Resul'ün iştahadı vahyin sünneti değildir. Ancak lügat anlamında bir sünnettir. Çünkü lügat anlamında sünnet, herkesin yaptığı şey, herkesin ortaya koyduğu icraat, yaşam biçimi bir sünnet olarak ifade edilir. Istırah anlamıyla sünnet değildir. Çünkü ıstırah anlamıyla sünnet, kendisinden hukuk üretilen sünnettir. Klasik fakihler de, Resulün devlet başkanı olarak ayetlerin olmadığı yerde yaptığı iştahatların kendi dönemini bağladığını ondan sonraki halifeleri bağlamadığı yönde bir kanaat oluşturmuşlar. Dolayısıyla o dönemde Resulün vermiş olduğu iştahadi kararların bağlayıcı bir sünnet olmadığını, kendisinden devam eden bir fıkıh üretilemeyeceğini ifade eden yorumları yapmışlardır ıslah anlamında. Hükü hususunda bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ayetlerle reddedilen uygulamalar tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Çünkü eğer bir Resul'ün istadı zaten reddedilmişse o yöndeki bütün uygulamalar, bütün Resul'dan yaptığı açıklamalar ve uygulamalar tamamıyla ortadan kalkmış, yerine ayetle gelen hüküm ortaya koyulmuştur. Yani Rasul'un bir iştahatı ortadan kaldıysa, kaldırıldıysa, o konuda yeni bir onu kaldıran ayet, yeni bir hüküm getirmiş. Bu hüküm vahyin sünneti olmuştur. Bu hükmün uygulanması, açıklanması. İkincisi, Resul'ün iştahatlarını onaylayan ayetler gelir. Olayla ilgili ayet yokken Resul'ün arkadaşlara danışarak iştahat eder. İştahat ettiği hüküm uygulanırken Resul'ün uygulamasını destekleyen ayet gelir. Mesela Bakara 194. ayette Allah, Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah mutlakilerle beraberdir diyerek Resulü desteklemiştir. Tarihi bilgilere göre Mekkeliler haram aylardan sonra Medine'ye saldırmak için plan yapmışlar. Yaptıkları plana göre Ebu Sufyan'ı Şam'a savaş araç gereçleri almak için göndermişler. Gizden gizliye ordu toplamaya çalışmışlardır. Rasul Devlet Başkanı olarak boş oturmamış, istihbaratını kurarak Medine'ye karşı kurulan tuzakların haberlerini almıştır. Ebru Sufyan'ın kervanını adım adım izlettirmiş, Medine'nin yanından geçerken kervana saldırarak savaş araç gereçlerini ele geçirmek istemiş, küçük bir müfreze hazırlayarak kervana doğru harekete geçmiştir. Elbette Mekkelilerin eli boş durmuyordur. Onlar da, Medine'yi takip ediyorlar. Medine'deki gelişmeleri takip ediyorlar. Ebu Sufyan da Medine'yi takip ediyor. Onlar da uzun yılda devlet yöneten insanlar. boşu boş otururlar mı? Ebu Sufyan, Hz. Muhammed'in kervana saldıracağını öğrenince ters istikamette kaçmaya başlamış. Mekkeliler, acele bin kişilik bir ordu hazırlayarak peygamberin müfrezesine saldırmayı düşünmüşler. Peygamberin müfrezesi 300 kişi civarındadır. İki ordu Bedir'de karşılaşarak savaşmış. Şimdi tarih bu. Aslında peygamber savaşmayı istememiş. Savaşı önlemek için savaş hazırlıklarını engellemeyi düşünmüştür. Temeldeki bakış tarzı budur. Bütün bu olaylar haram içinde olmaktadır. Savaş sonu Mekkeliler yenilince peygamber aleyhine bu ne biçim peygamber? Ne insanlara ne haram aylara saygısı var. Haram aylarda savaş çıkarıyor diyerek bütün Arabistan'da propaganda yapmaya başlamışlardır. Bunun üzerine gelen bu ayet Resulü desteklemiş. Propaganda'lardan etkilenen Müslümanlar, Medine'deki Yahudiler, putperestler propagandaların etkisinden kurtulmuştur. Ne diyor ayet? Haram aya karşılık haram ay haramaya karşılıktır. Eğer sen haram ay diye bir kavramın varsa ey Mekkeli bu da haramaya karşılık olacaktır. Sen haram ayda savaş için hazırlığa giriyorsan onu helal sayıyorsan bunu engellemek de karşı için helaldir. Yani sen haramay diye savaş hazırlığı yapacaksın, Medine ile oturacak, haramayda savaşılmaz diyecek. Böyle bir şey olmaz. Haramay, haramaya karşılıktır diyor Allah. Sen haramı kaldırıyorsan kendi çıkarına göre bir dalevere yaparak, bir laf cambazlığı yaparak, ben savaşmıyorum ama savaş hazırlığı yapıyorum. Mekkeli öyle diyor. Mekkeli'nin kafasında haramayda ben savaşmadım, savaş hazırlığı yaptım. E Resulü de savaş hazırlığını engellemek için yola çıktı. Allah da destekliyor işte. Sen böyle düşünüyorsun. Savajalnız yapısın, O da engelliyor. Bu kadar basit. Resulün ayetlerle desteklenmiş içtihatları, ayet gelmeden önce lügat olarak sünnetti. Dikkat çekiyorum. Hangi içtihat dursuz? Resulün ayetlerle desteklenmemiş içtihatları, hatta ayetlerle reddedilmiş içtihatları, ayet gelmeden önce sünnetti. Ne anlamda? Lügat anlamıyla. Islah olarak sünnet değildi. Ama Kavram olarak da sünnet değildi. Çünkü ortada vahiy yok. Ancak red ayeti gelince vahiy gelmiş oldu. Tamamıyla kaldırıp yerine vahiyin sünnetini getirdi. Destekleyen ayet gelince, Resul'ün iştahı desteklenince ne olmuş oldu? Ayet olmuş oldu. O uygulama ayetle desteklenmiş ve ayetin uygulaması haline gelmiş oldu. İştahı tasdik eden ayetler Resul'ün iştahı olarak iştahat olmaktan çıktı. Uygulama insani olmaktan çıktı vahyin uygulaması haline geldi. Böylece uygulamalarla ilgili açıklamalar, uygulama şekilleri vahyin sünneti oldu. Peki Resul'ün iştahatları uygulanmaya devam ediyor. Zaman içinde iştahatları red eden, eden hiçbir ayet gelmiyor. Bu tür uygulamalar yok mu? Resul'ün elbette var. Ve Resul ölüp bu dünyadan göçüp gidiyor. Resul'ün ölümüyle ayetlerin gelmesi bitiyor. Böylece Resul'ün iştahatları iştahat olarak kalıyor. Eğer Ayetler gelmeye devam etseydi, iştahatların red edilme, tasdik edilme şansları vardı eğer ayetler gelmeye devam etseydi. O dönemde verilen iştahatların gelen ayetlerle red edilme, tasdik edilme şansları vardı. Ama bu şans ortadan kaldı. Bu durumda Resul'ün iştahatlarıyla ilgili açıklamalar, uygulamalar ne olmaktadır? Hakkında ayet olmayan Resulullah'ın uygulamaları, açıklamaları ne olmaktadır? Sünnet tanımlarıyla sorgulama yaparsak iştahatla yapılan açıklamalar, uygulamalar lügat anlamıyla sünnettir. İstira anlamıyla sünnet değildir. Kavram anlamıyla sünnet değildir. Nitekim, biraz önce de söyledik, hakkında ayet olmayan konularda Resulullah bir uygulama yapmış ve bir hüküm vermişse devlet başkanı olarak hemen hemen bütün fıkıh kitaplarında temel kayd olarak diğer devlet başkanları isterse bu iştahata dikkat eder, isterse yeniden zamanın şartlarına göre yeniden iştahat ederek kendi uygulamasını yapar demişlerdir. Böyle bir metodu geliştirmişlerdir ıstılahi anlamda. Kavram anlamıyla da zaten ayetin olmadığı yerde ayetin sünneti olmaz. Çünkü iştahatta karar veren insandır ve verilen iştahat insanidir. İnsani olan hiçbir şey vahyin açıklaması ve vahyin uygulaması olmaz, dolayısıyla vahyin sünneti olmaz. Din, Allah'ın ayetlerinin yaşama aktarılmasından ibarettir. Resulün iştahatlarının, ayetlerinin yaşama aktarılması ile ilgisi yoktur. Çünkü zaten iştahat etmesindeki maksat, ayetin olmamasıdır. Allah Bakara Suresinin 151. ayetinde, Nitekim, kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip, bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik demektedir. Bu ayetin yorumunda birçok Müslüman bilim adamı, kitaptan kastın ayetler, hikmetten kastın ayetlerin açıklamasına, uygulamasına yönelik anlayış, kavrayış olduğunu söylemiştir. Zira hikmet, Osmanlıca Lügat'ta, Türkiye'deki en meşhur Osmanlıca Lügat Ferit Deveroğludur, Büyük bir bin sayfa. Orada, Arapçadan Osmanlıca'ya hakimlik, hukukla ilgili pratik olarak tarif edilmiştir hikmet. Ferit Deveroğlu'nun Osmanlı'nın lükatında hikmet sözcüğü hakimlik, hukukla ilgili pratik olarak geçirilmiştir. Türk Dil Kurumu'na ki hikmet sözü aynı zamanda Türkçe'ye geçmiştir Arapça'dan. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde hikmet kelimesi bilgelik, felsefe, sebep, gizli sebep, Tanrı'nın insanlarca anlaşılmayan amacı gibi anlamlarda tanımlanmıştır. Bugüne kadar okuduğum tesirlerde hikmet sözcüğünün karşılığını aşağı yukarı ortak olarak anlayış ve kavrayış olarak özetlendirdiklerini görmüşümdür. Ya, hikmet nedir? Anlayış ve kavrayış anlamındadır. Dolayısıyla Allah bu ayetinde size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik derken size kitabı ve onun anlayışını ve kavrayışını veya hukukla ilgili onun hakimliğini ve hukukla ilgili pratiğini veya onun bilgisini veya felsefesini veya sebebini veya gizli sebebini veya Allah'ın o ayetteki neyi Murat etmek istediğini size açıklayan bir Resul gönderdik anlamında algılayabiliriz hikmet kelimesinin ortaya çıkardığı ifadelerle. Bugün nasıl Müslümanlar bir ayet okuyunca doğrusunu anlamak için geniş bilgisi olanlara gidiyor, soruyor veya derin araştırma yapıyorsa Resul zamanında da Müslümanlar Okunan ayeti daha iyi anlamak için Resul'e gelip soruyorlar. Rasul onların sorgularına karşılık hikmet kelimesinin anlamı içeriğinde ayeti açıklayarak anlamını netleştiriyor. Tıpkı biraz önce verdiğim örnekteki gibi. Beyaz iplik siyah iplik nedir? Sorgusunun karşısında Resul o beyaz iplikten siyah iplikten hikmetin ne olduğunu, o ayetin hikmetinin ne olduğunu açıkladığı gibi. Birçok konuda bu tür açıklamanın olduğu gibi. Ayet bir konuya hükme diyorsa, Hükmün özünü Rasulullah belirtiyor. Resulün ayetlerle ilgili açıklamaları herhangi bir insanın açıklamaları gibi değildi. Zira o, bu görevi Risalet sıfatıyla yapıyordu, ona ilka edilmişti. Kendi aklıyla, kendi zekasıyla anlamıyordu, ona ilka ediliyordu. Günümüzde Resul'den geldiği rivayet edilen hadis külliyatları mevcuttur. Resulün danışmanlığını yapan, özellikle devlet yönetiminde aktif görev alanlardan çok fazla hadis gelmemesine rağmen bazı sahabelerden çok fazla hadis rivayet edilmiştir. Rivayet edilen hadislerin doğru geldiği veya gerçekten Resul'e ait olup olmadıkları bir yana öncelikle ayetlerle ilintinin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Yani diyelim ki hasbel kader bir hadis külliyatı okudunuz. Gerçekten bu tarihte neler var neler yok diye bakmaya çalıştınız. O zaman bunları değerlendirmenin birinci kriteri gelen bilgilerle ilgili ayetlerin olup olmadığıdır. Zira Resul adına gelen bilgiler ancak ayetlerin açıklamasına, uygulamasına yönelik konularda önemlidir. Eğer gelen bilgiler hakkında bir ayet yoksa, Resul'ün ile ilgili olabilir. Onun için öncelikle Müslümanların bu ayrıma çok dikkat etmeleri gerekir. Resul'ün iştahatlarıyla ilgili ise o konuda herkes kendi zamanında, kendi döneminde, kendi şartlarına göre çıkan sorunlara karşılık iştahat edebilir. O ayrı bir konudur. Ama ayetlerin uygulamasına yönelikse orada Resul'ü iyi örnek almak zorundadır Müslümanlar. Müslümanlar vahyin sünnetine uymak zorundadırlar. Çünkü vahyin sünneti Resul'ün kendi sünneti değildir. Allah'ın ona talim ettirdiği, hani Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle yaşayan Kur'an diye tarif ettiği veya Kur'an'ın Resul'ün şahsında yaşanmışlığı olarak tarif ettiği bir kavram içindeki uygulamadır. Ve bu uygulama kendi aklının, kendi fikrinin, kendi araştırmanın ürettiği bir uygulama değildir. Resul'ün ayetleri uygulamasını biz bizim gibi örnekleyelim. Buradaki arkadaşların her biri gibi. Şöyle algılayamayız. Mesela biz ayetleri okuyoruz. Kendi gücümüzle araştırıyoruz. Aklımızın erdiğince anlamaya çalışıyoruz. Ve gücümüzün yettiğince de uygulamaya çalışıyoruz. Resul'ün uygulamasını bu mantıkla algılayamayız. Resul, Risalet kavramı çerçevesinde ayeti alır. Allah'ın ona açıkladığı şekliyle anlar. Ve insanları da açıklar. Ve Allah'ın emrettiği şekilde de uygular. Burada Resul'ün aklı devreye girip, Bilgileri devreye girip, tecrübeleri devreye girip, ilmi irfanı devreye girip, zamanında veya mekanın şartları devreye girip, meseleye maydanoz olmaz. Affedersiniz. Orada ilka edilen ayet vardır. Resulullah'ın kıfsına ilka edilen ayet vardır. İlka edilen ayetle beraber onun hikmeti de yani anlayış ve kavrayışı da ne demek istendiği de Resul'e ilka edilmiştir. O da onu uygulamıştır. Bir karış... Yanlış uygulasa, bir karış eksik uygulasa Allah tarafından hemen cezalandırılacağı da ifade edilmiştir ayetlerde. Lügat anlamında sünnet tanımına giren, Resul'den gelen bilgiler Müslümanları ilgilendirmez. Ne açısından? Vahyin sünneti olma açısından ama tarihi bilgiler açısından ve sevdikleri, sadıkları bir peygamberin hayatından gelen tarihi bilgiler olma açısından ilgilendirir ve Müslümanlar her insanın hayatından kendisine bir özet çıkardığı gibi, olumlu dersler çıkardığı gibi, Resulullah'ın hayatından da ayetlerin olmadığı alanlarda söylediği sözlerden, ayetlerin olmadığı alanlardaki uygulamalarından da çok büyük, müthiş anlamda ne çıkarabilir? Özetler çıkarabilir. Mesela ben Asım Köksal'ın örnekleyelim bir tarih kitabıyla Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabını okuyup da ikisini de okuyup da karşılaştırdığım zaman birinde sadece rivayetleri görürken bolca diğerinde müthiş bir yorum kabiliyetiyle Muhammed Hamidullah da peygamberimizin devlet başkanlığından toplum yöneticiliğinden, savaş komutanlığından neler öğrenmemiz gerektiği noktasında müthiş örneklerle önümüze çok mükemmel bir hayat hikayesi ortaya çıkarmıştır. Sadece nakil değildir. Müthiş bir hayat hikayesi ve o hayat hikayesinin özetleri vardır. Önemlidir. İslah anlamında sünnet tanımına giren bilgiler de geçmişte karmaşık hale getirilmiştir. Yani bugün ise ehli sünnet ekollerinin getirdiği hadis kitapları bunların gerek hadis değerlendirme açısından gerekse Fıkıh usulü kaydelerine göre değerlendirme açısından birbirine girmiş, karış karma karışık hale getirilmiş bakış tarzları ve çatışmaları vardır ki, bu noktada insanın çok dikkat etmesi gerekir. Ha, bazıları kolay yolu seçiyor. Bu kadar karışıklık var, ama ne yapacağız, elimizde Kur'an var, at taşını diyor. Hepsini silip süpürüyor, kolaycılığı seçiyor. Bir kısmı da alıyor hepsine din diyor. Ama Allah akıl ve fikir veriyor, diyor ki doğruyu evden ayırın, ve güzel bir şekilde kendinize yol bulun. İşin özeti bu. Toptan kabul ve toptan retçilik Müslümanların anlayışında olmamalıdır. Çerçevesinde mümin kavramına baktığımız zaman o adildir. Ne toptan kabulü ne toptan reddi değil. Gerçeği aramak, gerçeği bulmak için hayatı boyunca mücadelesini sürdürür ve orada gerçekleri bulmaya çalışır. Ayrıştırmak için dikkatli analizler yapar ve bunu da yapması gerekir. Toptan redçiliğe gittiği zaman o bilgiler içerisindeki insana önemli yollar karattirecek önemli bilgilerden uzak kalır ve önemli şeyleri göremez. Eksik kalır. toptan kabule gittiği zaman kendisine yeni bir din üretmiş olur. Ayetleri göz ardı etmiş olur. Ayetleri, ayetlerin Müslümanı inceleyici, araştırıcı ve hakkı adayeti ortaya çıkarıcı olma vasfını yerine getirmemiş olur. Çünkü ayetler Müslümanı böyle tarif eder. Müslüman, inceleyen Sık dokuyan, sık eleyen ve hakkı, adaleti ortaya çıkarandır. Bunun için kavga verendir. Davası budur. Başka nedir ki Müslüman'ın davası? Günümüzde Kur'an yolundan gittiğini ifade eden birçok insan, sünneti dışlarken ayetleri kendi iradelerine göre yorumlamaktadırlar. Bazıları da geçmişten gelen hadislere sünnetin temeli olarak kabul edip, ayetlere göre analizi göz ardı etmektedirler. Hatta öyle ki, hadis derleyen, hadis alimlerinin usullerinin yorumlarını bile hesaba katmadan hadisleri dinin temeli sayarlar. Halbuki Buhari'yi okusalar, onun yorumlarını, onun hadisle ilgili kavramlarını, hadis usulleriyle ilgili kavramlarını okusalar, metotlarını okusalar veya müsnede okusalar, İmam Muhammed'i okusalar, Tirmizi'yi okusalar, görecekler ki onların, onlar bile bu değerlemeleri yaparken aldıkları her hadisle ilgili derin incelemeler içerisinde, belli metotlar çerçevesinde almışlar, belli bilgiyi bize sunmuşlar ve bu bilgileri sunarken de bizim dikkat etmemiz gereken şeyleri kendi usul kaydelerinde vermişlerdir. Ama bizim insanımız onları okumayı zul sayar. Onları okusa, bu imamların hangi maksatla bu bilgileri bize aktardığını ve ne tür eleştirileri yaparak aktardığını ve ne tür kaynaklara başvurarak aktardığını bilirler öğrenirler ve ona göre davranırlar. Resulün yaşamından bu yana 1500 yıl geçmiştir. Bugün İslam'ı öğrenmek için yola çıkan Müslümanların daha dikkatli tutarlı araştırmaya, bilgiye önem veren tutum içinde olmaları gerekmektedir. Aslında çok basittir yani. Yani mesela bir Buhari'nin yaşadığı dönemi veya İmam Müslim'in yaşadığı dönemi veya Tirmizi'nin yaşadığı dönemi kendi şartlarını onların hadis değerleme, toplama bunu Kitaplaştırma dönemlerinin şartlarına baktığımız zaman bugün fevkalade Müslümanların önünde olumlu şartlar vardır, teknolojik imkanlar vardır, bilgiyi toplama, derleme, anlız etme imkanları vardır. O gün bunlar yoktu. Ama bugün bir bilgisayar teknolojisi var bakınız. Hadis raivlerinin incelenmesinden tutun da örnekleyelim. Hadislerin birbirleriyle ilintilerine varasaya kadar bugün her şey çok basit bir düğmeyle bir programla çözülebilecek bir terkidir. Ama o gün bu şartlar yoktur. Bugün bu teknolojik imkanlar içerisindeyken Müslümanlar çoğu zaman ucuzculuğu ortaya koymuş. Ya orada karışıklıklar var, at taşına gitsin demiştir. Veyahut da ya olur mu demiştir birisi, birileri çıkıp orası peygamberin hayatından geliyor, bizim için değerlidir, kutsaldır demiştir. Toplam. Bu bilgileri bize getiren insanların hiçbiri bu mantıkla bakmamıştır. Ne toptan reddetmiştir, ne toptan kabul etmiştir. Ellerinden gelen gayreti, üzerlerine düşen görevi mümin hassasiyet içerisinde yapmaya çalışmışlardır. Yanılmışlar mıdır? Olmuştur. Eksik kalmışlar mıdır? Olmuştur. Ama hiçbir zaman ne Buhari, ne Müslüm, ne diğerleri toplancı değildir. Onlar o toplumda var olan, Resul'den geldiği rivayet edilen deryanın içerisine girmiş, o deryanın içerisinden akıllarının erdiği kadar, imkanların erdiği kadar belli bilgileri toplayarak belli kurallar koyarak analiz etmeye çalışmışlardır. Ellerinde bugünkü imkanlar yokken. Bugün Müslümanların elinde çok imkanlar var. Her türlü imkan var. Bugün üniversiteleri var, medreseleri var, dershaneleri var, kütüphaneleri var, her şey var. Dün yok. O zaman yok. Teknolojik imkanlar var. Bilgiyi aktarma, ulaştırma kızı var. Bugün yoktu. Günlerce devenin sırtında bilgi toplamak için oradan oraya, oradan oraya gitmişler. O sıcakta, o soğukta, o şartlarda ama bugün öyle bir şey yok. Bugün isterse atlar bir insan uçakla, istediği metresiye gider, istediği dünyanın herhangi bir yerde gibi kütüphaneye gider, oradaki orijinal kaynaklara ulaşabilir. Ki kütüphaneler orijinal kaynakların listesini tek tek tek tek, tek ilan ediyorlar dünyaya. Yani. Bizde şunlar şunlar var diye. Ama o gün yoktu. O gün filan yerde filan varmış. Hadi oraya bilgi toplamaya gidiyor. Buluyor, bulamıyor. Umduğunu buluyor, bulamıyor. Fark etmiyor ama çalışıyor. Ucuzcu değil. Bir şeyin sorumluluğunu üstlenmiş, o sorumluluğun çerçevesinde ezilmiş ve ben gelecek nesillere doğru dürüst bir bilgi aktarayım diye gayret göstermiş, alabildiği kadar almış, yapabildiği kadar yapmış, aklını, muhakemesini kullanmış, yorumlarını yapmış, usullerini koymuş, eleştirisini yapmış. Ucuzcu değil. Bugün 300-400 sayfalık kitabı yazamayan insanları düşünün, iki kelimeyi bir araya getiremeyenleri düşünün, bu insanlar külliyatları yazmışlar. Elleriyle, elleriyle, tırnaklarıyla yazmışlar, çaba sarf etmişler ve bunu yaparken de şunu demişler, biz ucuz, ucuz değiliz, biz ucuz kahraman değiliz, hayatımızı buna vakfettik demişler. Yanılmış olabilirler, eksik kalmış olabilirler, yanlış yapmış olabilirler. Ama bir emeğinin neticesini ortaya koymuşlar ve demişler ki, biz bunları yaptık. Peki biz ne yaptık? Sorgusunda biz ucuz kahramanlıklar yaparız. Bunlarda karışıklıklar var. At başına gitsin. Yok yok bunların hepsi İslam'dır. Al tepeme koy başıma çıkar demişizdir. Hangi sorumlulukla hangi bilinçle belli değildir. Her şeyden önce iyi bilinmelidir ki Resul'ün yaşamından gelen bilgileri toptan red aynı zamanda Kur'an'ı red'tir. Bugün hiç kimsenin eline hiç kimsenin beynine ayet inzal olmamıştır. Atalarımızdan gelen kültür bize demektedir ki, Muhammed diye bir kimse yaşadı, onun bize miras bıraktığı kitap işte budur dediler. Biz de elimize bir kitap aldık. Bu Allah'tan gelen ayetlerdir dedik bunun içindekiler. Bunu söyleyenler kim? Bunu bize getirenler kim? İşte o ucuz kahraman olmayanlar. Hayatları boyunca eksik kalsalar da, yanlış yapsalarda da, birbirleriyle tartışsalar da doğruyu bulmak için, Allah'tan gelen ve O'nun Rasulü'nden gelen bilgileri bize aktarmayı amaç edinen ve bu konuda hayatlarına vakfeden insanlardır. Bu insanların tarihini silerseniz, Kur'an'da yoktur ortayada. Çünkü siz onların size aktardığı kitabı okuyorsunuz. Onların size getirdiği kitabı okuyorsunuz. Onların elden ele yazarak, okuyarak, hafız ederek aktardığı kitabı okuyorsunuz Allah'ın ayı. Silin onları, ayetler yoktur ortada. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Gelecek hatta sünnet konusunu bir başka açıdan irdeleyeceğiz. Bir başka açıdan dile getireceğiz inşallah. Ondan sonra da tamamlayacağız sünnet konusunu. Başka konulara geçeceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.